56. Mektup Bu mektupta Şeyh Haba yazılmıştır. Bir seyyide yardım etmesini dilemektedir. Bereketleri çok olan kıymetli seyyidler, din ve dünya efendisinin ve vesselam zerrelerini taşıdıkları için kırık kalem ve kısan dille hallerini bildirmekten ve kendilerini övebilmekten çok yüksektedirler. Ancak saadete kavuşmaya sebep olacağını düşünerek bu işe kalkışabilirler. Belki de onları ağzına almakta şereflenmeyi ve onlara karşı sevgi beslemek emrini yerine getirmek için bu büyük işe kalkışılır. Ya Rabbi, Peygamberin Efendisi hürmeti için aleyhissalatü vesselam o sevgilileri bizim de sevmemize nasip eyle. Bu mektubu getiren Mir Seyyid Ahmet, Samane şehri seyyidlerindendir. İlim öğrenmekte İslamiyete sımsıkı sarılmaktadır. Geçim sıkıntısından dolayı oraya gelmiştir. Yüksek kapınızda yer varsa kendisi çok yakışır ve uygun olur. Eğer yoksa sevenlerinizden birine gönderirsiniz. Geçim sıkıntısından kurtarılmış olur. Hizmetçilerinizin fakirlere ve muhtaçlara olan yardımlarını iyi bildiğinden hele çok kıymetli seyitlerin indadına yetişmesi için birkaç kelime yazmaya kalkıştım. Yola çıkarken izin almak saadetine kavuşmadıysa da bizi sevenlerdendir. Allahu Teala sevgisini ve ihsanını artırsın. Daha uzun yazmak saygısızlığından çekinirim. 57. mektup. Bu mektup Şey Muhammed Yusuf'a yazılmıştır. Nasihat etmektedir. Allahu Teala peygamberin efendisi hürmeti için sizi kıymetli babalarınızın yolunda bulundursun. Yüksek hanedanınızdan bağlı olanların hepsine yüksekteki miras olarak gelmektedir. Öyle yaşayınız ki bu mirası kazanmak hakkına kavuşabilirsiniz. Zahirlerinizi İslamiyet'in zahiriyle, batınınızı da İslamiyet'in batınıyla yani hakikatte süsleyiniz. Çünkü hakikat ve tarikat İslamiyet'in hakikatlerindendir. İslamiyet ise hakikatin kendisidir. Yanlış anlaşılmamalı. İslamiyeti başka, tarikati ve hakikati başka sanmamalıdır. Böyle söylemek ilhatı ve zındıklıktır. Bu fakirin size karşı duygusu çok iyidir. Birkaç rüya, vaka buna şahittir. Rahmete kavuşmuş olan yüksek babanıza bunu biraz duyurmuştum. Ayrıca bildireyim ki, Şeyh Abdülgani İslamiyete çok bağlıydı. Yaradılışta iyi bir kimsedir. İşyerinizden birini yaparak yüksek hizmetinizde bulunmak istese, İhsam buyurunuz ve selam. 58. Mektup Bu mektup Seyyid-i Mahmud'a gönderilmiştir. Tasavvuf büyüklerinin yolunu ve ashab-ı kiramın şanının yüksekliğini bildirmektedir. Kıymeti iltifatı namenizi almakta şereflendik. Büyüklerimizin yazılarını zevkle okuduğumuzu anlayınca birkaç kelime yazarak göndermek icap etti. Böylece sualiniz cevaplandırılmış ve arzumuzan teşvik edilmiş olur. Yavrum, büyüklerimizin seçtiği tasavvuf yolu 7 basamaktır. Nitekim insan da yedi ayrı cevherden yapılmıştır. Bu basamaklardan ikisi bedenle nefsin yolu olup alemi halktandır. Beş basamaksa alemi emirdendir ve kalp, ruh, sır, hafi ve ahfanın yoludur. Bu yedi basamaktan her biri geçildikçe nurdan ve zulmetten on bin perde açılır. Nitekim Allahu Teala ile kul arasında nurdan ve zulmetten yetmiş bin perde vardır buyurulmuştur. Âlim-i emirden olan birinci basamakta Allahu Teala'nın sıfatı efaliyesi tecelli eder. İkinci basamakta sıfatı hakikiyesi tecelli eder. Üçüncü basamakta zatı ilahinin tecellileri başlar. Erbabına saklı olmadığı gibi bu tecelliler artar. Salik her basamakta kendinden uzaklaşır ve Hak Teala'ya yaklaşır. Yedi basamak bitince yakınlıkta tamam olur. Fena ve Bekayla şereflenir. Vilayet-i Hassan denilen makama erişir. Büyüklerimiz bu yola alemi emirdeki basamaklardan başlıyor. Bu beş basamağı aşarken ailemi hakkı da aşıyorsunuz. Başka tasavvuf büyükleri ise önce alemi halktan başlıyor. Bu iki basamağı atlamak için senelerle uğraşıyorlar. Bunun için büyüklerimizin yolu en kısa yoldur. Basamaklarının sonuna kavuştuklarını bu büyükler başlangıçta ele geçirir. Farise'nin dediği gibi, Gül bahçemi gör de baharımı anla. Bu büyüklerin yolu Ashab-ı Kiram'ın yoludur. Hayrül Beşer'in sallallahu aleyhi ve sellem sohbetinde ve mübarek nazarları karşısında bir kere bulunmakta Ashab-ı Kiram'dan her biri öyle bir dereceye yükseldi ki onlardan sonra gelen evliyaların en büyüklerinden pek azı en son olarak bu dereceye yükselebilmişlerdir. Bundan dolayı Uhud Gazvesi'nde Hazreti Hamza'nın radıyallahu anh şehit olmasına sebep olan Vahşi radıyallahu anh iman edip bir kere peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunduğu için tabiinin en üstünü olan Veysel Karani'den eftal olmuştur. Bunun için Vahşi yedil uzatmamışlardır. Şarap içip hat olarak sopa vurulduğu sözü doğru değildir. Büyük İslam alemi Abdullah İbni Mübarek'e Muaviye ile Ömer bin Abdülaziz'den hangisi eftaldir diye sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında giderken Muaviye'nin radiyallahu anh bindiği atın burnuna giren toz Ömer bin Abdülaziz'den 100 derece daha kıymetlidir buyurdu. Ashabı ı kiram onlardır ki Allahu Teala onları Habibi'nin sallallahu aleyhi ve sellem meclisine sohbetine layık olarak halk etmiştir. Büyüklerimiz ashab-ı kiramın yolunda yürüdüklerinden başkalarının en sonda vardıkları derecelere daha başlangıçta ermişlerdir. Bu yolun sonunun nasıl olacağını bundan anlamalıdır. Bu büyüklerin nihayetine eriştikleri dereceleri kim anlayabilir? Farisi'nin dediği gibi, dil uzatırsa bunlara eğer bir cahil, Allah korusun, ağza almam sözleri. Cihan arsanları bu zincire bağlıdır, kurnaz tilki nasıl koparır bu zinciri? Allah-u Teala bizleri ve sizleri bu büyükleri sevmekle şereflendirsin. 59. Mektup bu mektup yine Seyyid Mahmud'a yazılmıştır. Ehli sünnet ve el cemaate uymayanların cehenneme girmeden kurtulamayacağı bildirilmektedir. Hakta âlâ hepimize İslamiyet yolunda yürümekte ihsan buyursun. Kendisine esir eylesin. Kıymetli mektubunuz ve tatlı yazılarınız bu fakiri çok sevindirdi. Büyüklerimize olan sevginizi ve onlara karşı ihlasınızı okumak da meşhur olduk. Yavrum Sonsuz kurtuluşa kavuşabilmek için üç şey muhakkak lazımdır. İlim, amel, ihlas. İlim de iki kısımdır. Birisi yapılacak şeyleri öğrenmektir ki bunları öğreten ilme fıkıh ilmi denir. İkincisi, itikad edilecek, kalple inanılacak şeylerin bilgisidir ki bunları bildiren ilme ilmi kelam denir. İlmi kelamda ehl sünnet vel cemaatin alimlerinin Kur'an-ı Kerim'den ve hadislerden anladığı bilgiler vardır. Cehennemden kurtulan yalnız bu alimlerdir. Bunlara uymayan cehenneme girmekten kurtulamaz. Bu büyüklerin bildirdiği itikattan kıl ucu kadar ayrılmanın büyük tehlike olduğu, evliyanın keşfi ve kalplerine gelen ilhamla da anlaşılmaktadır. Yanlışlık ihtimali yoktur. Onların yolunda bulunanlara müjdeler olsun. Onlara uymayanlara, yollarından sapanlara, onların bilginlerini beğenmeyenlere ve aralarından ayrılanlara yazıklar olsun ayrıldılar başkalarını da saptırdılar müminlerin cennete Allahu Teala'yı göreceklerine inanmayanlar oldu kıyamet günü iyilerin günahlılara şefaat edeceklerine inanmayanlar oldu ashabı kiramın kıymetini ve yüksekliğini anlamayanlar ve ehli beyti sevmeyenler oldu ehli sünnet âlimleri diyorlar ki ashabı kiram kendi aralarında en yükseği Hazreti Ebubekir Sıddık olduğu söz birliğiyle söylemişlerdir Ehl-i sünnet alimlerinden ashab-ı kiram üzerinde bilgisi çok kuvvetli olan İmam Muhammed İbni i̇dris şafi Şafii rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, Fahri alem sallallahu aleyhi ve sellem ahireti şereflendirdiği zaman ashab-ı kiram aradığı taradığı yeryüzünden Hz. Ebu Bekir Sıddık'tan daha üstün birini bulamadı. Onu halife yapıp emrine girdiler. Bu söz Hz. Ebu Bekir Sıddık'ın sahabenin en üstünü olduğunda müttefik olduklarını göstermektedir. Yani ashab-ı kiramın en olduğu olduğunda icmai ümmet bulunduğunu göstermektedir. İcmai ümmetse senettir, şüphe olamaz. Ehli beyt içinse, ehli beytim Nuh aleyhisselamın gemisin gibidir. Binen kurtulur, binmeyen boğulur, hadisi şerifi yetişir. Büyüklerimizden bazısı buyurdu ki, peygamberimiz ashab-ı kiramı yıldızlara benzetirdi. Yıldıza uyan yolu bulur, ehli beyt de gemiye benzetildi. Çünkü gemide olanın yıldıza göre yol alması lazımdır. Yıldıza göre yürümezse gemi sahile kavuşamaz. Görülüyor ki boğulmamak için hem gemi hem yıldız lazım olduğu gibi ashab-ı kiramın hepsini ve ehli beytin hepsini sevmek saymak lazımdır. Birini sevmemek hepsini sevmemek olur. Çünkü insanların en iyisini sohbetiyle şereflenmek fazileti hepsinde vardır. Sohbetin fazileti ise bütün faziletlerin üstündedir. Sohbet bir kere de olsan beraber bulunmak demektir. Azane Tür rivayatta deniyor ki din alimlerinin bir saat kadar sohbetinde bulunmak 700 sene ibadet etmekten daha hayırlı olduğu Mudemerrat'ta yazılıdır. Emirül Müminin Ali radıyallahu an vasiyetlerinden birinde ediyor ki 40 gün içinde bir alim meclisinde bulunmayan bir kimsenin kalbi kararır. Büyük günah işlemeye başlar. Çünkü ilim kalbe hayat verir. İlimsiz ibadet olmaz. İlimsiz yapılan ibadetin faydası olmaz. Alimin yanında bulunmak ibadettir. Fıkıh ilmi meclisinde bulunmak bir senelik ibadetten daha hayırlıdır. Evliyayı görünce Allah hatırlanır. Her şeyin kaynağı vardır. Takvanın menbaı ariflerin kalbidir. Alimin yüzüne bakmak ibadettir. Onlarla birlikte bulunan kötü olmaz. Ümmetimin alimlerine hürmet ediniz. Onlar yeryüzünün yıldızıdır. buyuruldu. Bu hadis-i şerifler gösteriyor ki, hayattaki hakiki rehber İslam âlimleridir. İşte bunun için, tabiinin en üstünü olan Veysel Karani, ashab-ı kiramın en aşağısının derecesine yetişememiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, imanı varken görenlere ashab denir. Göremeyen fakat ashabından birini görenlere tabiin denir. Hiçbir üstünlük sohbetin üstünlüğü kadar olmaz. Çünkü sohbet kavuşanların yani Ashab-ı Kiram'ın imanları, sohbetin bereketi ve vahyin bereketi sayesinde görmüş gibi kuvvetli bir iman olur. Sonra gelenlerden hiçbir kimsenin imanı bu kadar yüksek olmamıştır. Ameller, ibadetler imana bağlıdır ve yükseklikleri imanın yüksekliği gibi olur. Ashab-ı Kiram arasında uygunsuzluklar ve muharebeler iyi düşünceler ve olgun görüşlerleydi. Nefsin arzularıyla ve cehaletle değildi. İlimleydi, iştihat ayrılığındandı. Evet, bir kısmı iştihatta hata etmişti. Fakat Allahu Teala iştihatta hata edene, yanılana da bir sevap vermektedir. İşte ashab-ı kiram, ehli sünnet alimlerinin tuttuğu yol bu orta yoldur. Yani taşkınlık da, gevşeklik de etmeyip doğruyu söyleyenlerdir. En salim ve sağlam yol muhakkak budur. Şiiler ehli beyti sevmekte taşkınlık yaptılar beyti sevmek için üç halifeyi ve bunlara bidat eden ashabını hepsini sevmemek, hepsine düşman olmak lazımdır dediler. Hariciler yani Yezidilerse bu sevgide gevşeklik yaptılar. Ehlibeyt'e düşman oldular. İlim ve ameli isamiyet gösterir. İlmin ve amelin ruhu gibi kökü olan ihlası elde etmek için tasavvuf yolunda ilerlemek lazımdır. Seyri illallah yani Allahu Teala'ya doğru olan yol gidilmedikçe seyir hasıl olmadıkça tam ihlas elde edilmez. Muhlislerin olgunluğuna kavuşulmaz. Evet, müminlerin hepsi bazı ibadetlerinde az da olsa güçlükle ihlas elde edebilir. Bizim dediğimiz ise her sözde, her işte, her harekette ve hareketsizlikte her zaman kendilerinden kolayca hasıl olan ihlastır. İhlas, halis, temiz etmek, niyeti temizlemek, yalnız Allah için yapmak demektir. Böyle ihlasın hasıl olması için Allahu Teala'dan başka enfüsi ve ki hiçbir şeye tapınmamak, hiçbir şeye düşkün olmamak lazımdır. Bu da ancak fena ve bekadan ve vilayeti hassaya kavuştuktan sonra ele geçen bir devlettir. Güçlükte de ele geçen ihlas devam etmez ve biter. Zahmet çekmeden ele giren ihlas devamlıdır. Ve Hakulyakin mertebelerinde hasıl olur. İşte bu mertebeye varan evliya ne yaparsa yalnız Allahu Teala için yapar. Nefsi için hiçbir şey yapmaz. Çünkü nefisleri Allah için feda olmuştur. İhlas elde etmeleri için niyet etmelerine lüzum yoktur. Bunlar fenafillah ve bekabillah derecelerine yükselince niyetleri doğrulmuştur. Bir kimse nefsine uyduğu günlerde her şeyi nefsi için yaptığı bunun için niyet etmesine lüzum olmadığı gibi nefsine uymaktan kurtulup Allahu Teala'ya tutununca her şeyi Allahu Teala için yapar. Niyet etmesine hiç lüzum yoktur. Şüpheli olan şeylerde niyet edilir. Belli olan şeyleri niyet ederek belli etmeye lüzum yoktur. Bu öyle bir niyetlenmedir ki Allahu Teala adil kullarına verir. Devamlı ihlas sahiplerine muhlas denir. İhlası devamsız olup ihlası elde etmek için uğraşanlara muhlis denir. Muhlaslarla muhlisler arasında çok fark vardır. Tasavvuf yolunda ilerleyenlerin ilimde ve amelde kazançları olur. Başkalarına çalışmakla, öğrenmekle, anlamakla hasıl olan kelam ilminin bilgileri bunlara keşif yoluyla hasıl olur. Ameller, ibadetler kolayca seve seve yapılıp, nefisten ve şeytandan hasıl olan tembellik ve gevşeklik kalmaz. Günahlar, haram olan şeyler, çirkin, iğrenç görünür. Farisi'nin dediği gibi. Bu büyük nimeti bakalım kime verirler. Sonsuz selam ve dua ile. 60. mektup. Bu mektup yine Seyyid Mahmud'a yazılmış olup Allahu Teala'dan başka hiçbir şey düşünmediği bildirilmektedir. Hak Teala hepimizi her an kendisinin esir olmak şerefine kavuştursun. Hakiki kurtuluş ona esir olmak tutunmaktır. Ondan başka hiçbir şey düşünmemek, hatıra bir şey getirmemek büyüklerimizin yolunda pek kolay hasıl olmaktadır. Hatta bu yolun büyüklerinden birkaçı 40 gün çile çekmiş, 40 gün sonra hatırına dünya düşünceleri gelmez olmuştur. hace Ahrar Ahrar Kuddisen ruhu buyurdu ki, yok edilmesi lazım gelen dünya düşünceleri daima Allahu u Teala ile olmaya mani olan düşüncelerdir. Yoksa bütün düşünceleri yok etmek lazım değildir. Bu büyüklerin sevgisiyle dolu olan bir derviş, yani İmam Rabbani Kuddisesi ruhu, Rabbani'nin nimetlerini say emrine uyarak kendi halini şöyle bildirir ki, kalpten, düşüncelerden o yüce yok olmuştur ki, mesela bu kalbin sahibi Nuh Aleyhisselam'ın ömrü kadar, yani peygamberliği zamanı olan 950 sene yaşasa bu kadar zamanda kalbine bir düşünce gelmez. Bunun için uğraşmasına lüzum yoktur. Çünkü uğraşmakta olan şey devamlı olmaz. Belki kalbine bir düşünceye girmek için senelerce uğraşsan getiremez. Çile çekmek uğraşmak demektir. Uğraşmak tarikatta olur. Hakikatse güçlük çekmekten uğraşmaktan kurtulmaktır. Yadi girti tarikatı olur. Yadi daşti tarikatidir. Düşüncelerin yok edilmesi, uğraşmakla olursan devam edemez. 10 gün, 40 gün hiçbir yerde kapınıp çile çekmekte düşünceler devamlı yok edilmez ve Allahu u Teala ile beraberlik devamlı olmaz. Çünkü uğraşmak tarikatte olur. Hakikate devam bulunmasına sebep, hakikate uğraşmak olmadığı içindir. Uğraşmak bulunan bir mertebede, salike dünya düşüncesi gelince Allahu Teala'ya olan teveccühü, bağlılığı bozar. Bu yolun başında bulunan saliklerde hasıl olan devamlı teveccüh başkadır. Yukarıda bildirilen devamlı teveccühe yadidaş denir ki en yüksek mertebedir. Hace Abdülhalik Kıddisesi ruhu buyurdu ki, yadidaştan sonra mertebe yoktur, ötesi cehalettir. Tasavvuf hallerini anlatmaya sebep bu yolun talebesini teşviktir. Evet, bu yola inanmayanın bu yazılara boş laf diyeceğini biliyoruz. Bazılarına doğru yolu gösterir, bazılarının da büsbütün sapıtmasına sebep olur. Farisi'nin dediği gibi. Masal diye okuyan için masaldır. Kıymetini anlayana tükenmez hazinedir. Nil nehri Çingene'ye kan görünür. Musa aleyhisselama ise saf sudur.